Merhaba, ben Dilşat. Merhaba, ben de Mehtap. Bilyara Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın yavrucuğum? Ben de iyiyim anneciğim. İnanılmaz iyiyim çünkü harika bir haberle başlıyorum bugün. Apple Podcast'larda toplum kültür kategorisinde 84. sırada ve en popülerler listesinde de ilk yüzdeydik. Oo, çok güzel. Sadece iki bölüm olmasına rağmen böylesi bir sonuç almış olmak bizi gerçekten inanılmaz mutlu etti. Evet kesinlikle bence de çok güzel sonuçlar bunlar ama şimdi bu geriye dönüşümleri çok mutlu olarak ifade ediyoruz ama Dilşatcığım bize soruyorlar bu güzelliklerin yanında yaptığınız şey nedir? Podcast nedir? E bu konuya sen bir giriş yapar mısın lütfen? Podcast nedir? Biz ne yapıyoruz? Ee, kısaca açıklamaya çalışayım. En yalın haliyle aslında kişisel radyo gibi düşünebiliriz podcasti Podcast internet üzerinden otomatik olarak indirilebilen ve dijital formatta yer alan e, müzik veya konuşmadan oluşan bir program esasında. Ses, video, zengin ve roman olmak üzere çeşitleri de mevcut tabii ki. Biz ses podcasti yapıyoruz ama şimdi şöyle bir şey var telaffuz konusunda cidden o kadar değişik şeyler gördük ki değil mi anne? Evet, onu araştırırken çok ilginç şeylerle karşılaştık. Ya biz bayağı güldük. Nasıl telaffuz edildiğini öğrenmeye çalışırken. Hatta birkaç tanesini şimdi size dinletelim. Salam, Ben size podcast gemak için inkişaf etmiş bir unikall isem. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast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 şunu da aklımdan geçirdim keşke bunun Türkçe karşılığı olmuş olsaydı da Türkçe olarak ifade etseydik en azından benim için bu çok daha güzel olurdu kesinlikle buna eminim ben ama Değil yine mi? de böyle devam edeceğiz sanırım çünkü Türkçe karşılığı yok henüz Bu kadar zorlanmazdık Türkçe karşılığı olsaydı ama biz yine de podcast demeye devam edelim Evet bilari ona da bakarız nasıl olsa bu haftaki gündemimize geçmeden önce anneciğim ben bizlere sosyal medyadan ulaşan mesajların birkaçını okumak istiyorum. Evet çok güzel olur. Ben merak ediyorum çünkü. Bakalım. Facebook Bilare Podcast sayfası üzerinden gelen mesajlarla başlıyorum. Elif podcast'imizi çok beğendiğini, kendisinin de bu işe girmek istediğini söylemiş. Oo oh, ne güzel. E, hatta ses tonlarımızı çok sevmiş. Şarkı söylememizi de rica etmiş <gülüyor> biz <bizden. gülüyor> Bu Bu kararını bence yeniden gözden geçirsin Elif. Teşekkür ediyoruz Elif'ciğim güzel düşüncelerin için. Burada ben de bakıyorum sayfaya. Tahsin Utku şöyle söylemiş. Radyo programı gibi keşke her sabah güne sizinle başlasam. Güzel bir şey bu dilekler ama biz tabii ki radyocu değiliz. Teşekkür ederim. Gülizar keyifle dinlediğini ve heyecanla bölümleri beklediğini ifade etmiş. Biz de devam etmeyi düşünüyoruz Gülizar. Umarım karşılıklı güzel tepkilerle devam edeceğiz. Seda... Dinlerken mutlu olmuş. Bak açım ne güzel şey yazmış Seda. Seda'nın küçük bir kızı varmış ve kızım büyüdüğü vakit ben de sizin gibi podcast yapmayı kızımla çok isterim demiş. Bu gerçekten beni çok mutlu eden bir mesaj oldu. Teşekkür ediyorum. Güzeldi. Evet, teşekkür ederiz. Twitter Bilare Podcast hesabından gelen mesajlara bakalım. Gülcemre tesadüfen podcastimize denk geldiğini, keyifli bir sohbetimiz olduğunu ve dinlerken çok eğlendiğini söylemiş. Çok teşekkür ederiz Gülcemre. Kübra Nur, anne kız muhabbetlerini podcast olarak dinlemenin daha bir zevkli olduğunu ve devamını beklediğini söylemiş. <gülüyor> Hadi bakalım. Güzel. Bunlar diş açım değil mi? E, yaptığın işin sana geriye dönüşlerindeki güzellikler de seni daha çok motive ediyor. Ve devam etmen de bir sebep oluyor. Ben mutlu oluyorum bunları duyunca. E, ben de gerçekten çok mutlu oluyorum. Selma, e, anne kız harikasınız maşallah. Radyo programı sunmalısınız kesinlikle demiş. Daha iyi, teşekkürler. E, yani çok güzel... Temelini dilekler bunlar. Tabii o kadar profesyonel olduğumuzu düşünmüyoruz ama kesinlikle çok mutlu etti bizi bunlar. Ve son olarak Instagram üzerinden Kan benim içime bir radyocunun kaçtığını söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Allahım. Ee, bunun için dairce teşekkür ederim Kan. Herkese güzel dilekleri için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ama bize yapacağınız bu yorumları sosyal medyalarda biliriz podcast hesaplarına yaparsanız. Bizi daha mutlu edersiniz çünkü bizim için de takip etmesi daha kolay olur. Evet kesinlikle tek kanaldan takip daha verimli iş yapmamıza neden olacaktır o yüzden bu önemli. Ve bu podcastimizden sonra da yine yorumlarınızı bekliyoruz. Kesinlikle evet. Geçen günlerde sizlere konuşmamızı istediğiniz konular var mı diye sormuştuk. Genel olarak Apple yoğun bir şekilde gündemdeydi ve iste kaldı. Ondan tabii ki bahsedeceğiz. Ama ilk mesajımız Murat'tan geldi. Ee, Murat bize toplu bayram mesajları hakkında ne düşündüğümüzü sormuş. Oo güzel bir ee, şey. İlk mesaj da ondan geldiği için onunla başlayalım diyorum anneciğim. Olur bakalım. Ne düşünüyorsun edeceğiz. bu toplu bayram mesajları hakkında? Evet toplu bayramlar. Toplu şeyler her daim sıkıntı yaratır. <gülüyor> toplu mesajlarda ben kendi adıma kimseye toplu mesaj atmıyorum. Atmamaya özen gösteriyorum çünkü ne dedik Murat'ın söylediği mesajdan yola çıkalım. Bayramlarda özel günlerde gönderilen mesajlardan bahsediyor. E bayram, özel günler adı üstünde yani bayram ve özel günler. O zaman da aranılan sorulan kişi kendini özel hissetmek zorunda. Toplu mesaj geldiği vakit sanki bir zorunluluğu yerine getirmek için yapılan bir şey. Zaten onu hissediyorsun. O soğukluğu mesajda yazıda algılayabiliyorsun. Ben kendim en azından öyle hissediyorum ve bu konuda evet insanlar birbirlerine saygısını, sevgisini ve iyi dilek niyetlerini iletmedi. Bu güzel bir şey ama... Bunu yapıyorsak, özel bir şey yapıyorsak, karşıdakine de özel olduğunu hissettirmek lazım. Özellikle kopyala yapıştır mesajlardan evet. değil mi? Mesela bizim evde de bu konuda çok sıkıntı vardır, sinirleniyorlar <gülüyor> bu Hiç konuda. Sevmeyiz, Hiç sevmeyiz, kopyala yapıştır. Yani Mesajı. bu biraz özensizlik demek. Bunlar böyle olmazsa daha güzel olur. Sen ne düşünürsün Dilşatçı'mı bu konuda? Yani gerçekten ben de böyle özellikle uzun destansı e, toplu mesajlar görünce... İçim sıkılıyor. Şimdi hani bu da şey anlaşamasın. İnsanlar bizi düşünmüş. O toplu mesaj listesine bizi de dahil etmiş. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> evet. ee, ama yani öyle bir şey oluyor ki. Tamam eğer beni hatırlıyorsan. Ya bir ara. Bir 10-20 saniye benimle konuş. Bu daha değerli. Ya da bana özel mesaj at. Ya da ki Dilşat iyi bayramlar. Yani bu öyle, çok evet. farklı. Ama bizim insanımız böyle uzun, şiirli, böyle eğlenceli, kanayan, güllü, fotoğraflı, böyle, incikli cıncıklı şeyleri çok seviyor. Ve ya benim hoşuma gitmiyor bu tarz mesajlar. Özellikle bayram mesajından ziyade bir de her cuma istisnasız hayırlı cumalar mesajı gönderen bir kitle var. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar hepsine hayırlı cumalar. Ama yani şöyle bir şey var. Hayırlı cumalar demiş mesela kanayan gül fotoğrafı gönderiyor. Abi niye kanıyor o gül? <gülüyor> niye? Niye? <gülüyor> Kişinin seçtiği bir e, iletişim tarzı ona bir şey diyemeyiz ama belki de o uzun mesajı gerçekten mesaj göndereceği kişiye hissederek kendisi yazıyor olsa ben kendi adıma yani bana sayfalarca hissedilen bir şeyleri yazıp gönderseler ona inansam ben onu okurum sonuna kadar değil mi? Gür da önemli olmaz. Evet <gülüyor> ama o sana gönderilen sadece bir ileti olmuş oluyor. O yüzden canlarım benim. Bence biraz mesajı anlamlı. Tutmak lazım. Kısa tutmak lazım ve isimleri tek tek girince yazdığın zaman her şey daha güzel olacaktır. Değil mi yavrum? Öyle tabii. Mesela dur benim favori cuma mesajımı da söyleyeyim. Sonra da bu konuyu artık kapatalım. Ben Şimdi bilmeyenler vardır tabii ki nereden bilsinler. Ben okçuluk yapıyorum ve geleneksel Türk okçuluğu yaptığımız için işte kaftandır, börktür bilmem ne böyle. Hani dizi setinden, film setinden fırlamış gibi oluyoruz biraz. Ve fotoğraflarımız da sosyal medyada bayağı yayılıyor. Ee, Türkçü bir Instagram hesabı benim işte kaftanlı ok atarkenki bir fotoğrafımı paylaşıp altına hayırlı cumalar yazmıştı. Cumayı attık ve vurduk. <gülüyor> gerçekten en büyük cuma mesajı travmam budur yani. Yani onun üstüne daha hang, yani istediği kadar kanasın o güller beni o kadar derinden etkileyemiyor. Allah'ım bundan sonra kızım sana mesaj göndermeyeceğim. Özellikle dikkat edeceğim. Perşembe günleri göndermeye özen göstereceğim. <gülüyor> teşekkür ediyorum anneciğim. Rica ederim. Ee, Murat'a da bu eğlenceli soru önerisi için de çok teşekkür ediyoruz. Evet ederim. teşekkürler. Gelelim bu haftaki gündemimize. Evet neler var bakalım Dilşatçığım bu hafta. Bu hafta neler var? Şimdi biz geçen hafta nereye gittik anneciğim? Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'taydık geçen hafta. Evet, mutlu olmaya gittik, mutlu olduk, döndük. <gülüyor> Değil mi anneciğim? Peki Sinop'a neden gittik? Bu Sinop nasıl bir şehir? Bize biraz bahseder misin? Evet Dışarçığım, Sinop'a gittik. Ee, bizim tabii ki ülkemiz... Cennet bütün her yeri bütün karış karış çok güzelliklerin barındığı bir ülke ama e, Sinop'a gitmeye karar verdik. Sinop'ta Karadeniz bölgesinin batı ve orta bölümünde yer alan bir ilimiz Şirin liman kentimiz. Doğudan Samsun ve Çorum batıdan Kastamonu illeriyle çevrili küçük narin bir il. Peki plaka kodu kaç anneciğim? 57. Peki şimdi <gülüyor> <gülüyor> ee, bir klişe vardır bu. Babalar gördükleri farklı plaka numaralarının hangi ila ait olduğunu bilmeyi böyle görev edinmiştir kendine. Evet. Çok mutlu falan <gülüyor> ama e, bizim evde o işler biraz farklı. Bizde genelde plakaları bilen annem oluyor. Evet öyle bir şeyim var benim nedense bilmiyorum ama dikkat ediyorum. Evet plaka kodundan giymişken e, trafikle ilgili de böyle çok enteresan bir olayı var Sinop'un. Sinop'ta asla trafik lambası yok. Evet yoktu insana gerek duymuyor bir kere yerleştirilmiş koymuşlar sonra da Trafik kazası olunca tekrar kaldırma gereği duymuşlar. <gülüyor> çok ilginç. Ama şöyle bir şey trafik lambası yok. Evet ama insanlar trafikte birbirlerine gerçekten çok saygılılar. Yani insanlar nokta genel olarak birbirlerine zaten çok saygılar ama trafikte saygılı olmaları çok çok daha güzel bu konu. Çünkü trafikte saygılı insan bulmak gerçekten çok zor. Kimse kimseye yol vermiyor. Herkes yol benim şeklinde ilerliyor. Ama bunları nokta görmedik değil mi anneciğim? Evet kesinlikle çünkü şehir içi hız limitine çok riayet ediliyor. Yani orada hiç acı fren, klakson sesi gibi bir şeyler duymadık. Değil mi biz o konudan çok muzdaripiz? Nefret ediyoruz. Kesinlikle <gülüyor> evet. Bu konu çok bizi sinir sinir harbi vermemize sebep oluyor. E, hatta şimdi de e, gece yap yapmıyoruz kaydımızı. O yüzden e, belki dışarıdan ufak tefek sesler gelebilir. Onun için de kusura bakmayın lütfen. Peki anneciğim evet yeteri kadar trafiğinden bahsettik. Peki evet. Sinop'ta nereleri gezdik? İnsanlar nerelere gitmeli? Biz şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, isabetli bir karar vererek anne kız olarak gezmeye gittik. Traveler modunda, <gülüyor> sırtımızda, çantalarımız, ayaklarımızda, spor ayakkabılarımız. Çok güzeldi, keyifli bir gez oldu. Gittiğimiz vakitte tabii ki biraz araştırma yaptık. Bu konuda ben sana teşekkür ediyorum çünkü en fazla araştırmayı sen yapmış oldun. Ah, rica ederim, ne demek? <gülüyor> Ondan sonra gideceğimiz yerlere önceden bir plan dahilinde yazdık, notlarımızı aldık. Orada ilk ilk gözümüze çarpan veya insanların aklına gelen bir cezaevi var. Sinop cezaevi. E, şu anda tabii ki orası aktif olarak cezaevi olarak e, hizmet vermiyor ama müze. Orayı dolaştık. E, sonra Aklimanda biz konakladık. Aklıma gelmişken orada konakladığımız e, Ahmet Muhyip Dıranas uygulama oteli Sinop Üniversitesi'nin e, güzel bir konaklama yeriydi. Hatta buradan gidecek olanlara eğer isterlerse tavsiye edebilirim. Güzel bir yerdi değil mi Dilşat? Evet özellikle küçük çocuğu olan ailelerin ya da bizim gibi birazcık kafa dinlemek isteyen insanların kesinlikle tercih edebileceği bir yer. Çünkü zaten akliman şehir merkezine yaklaşık. 10-12 kilometre Ya Şehirde zaten gürültü yok da. Aklimanda iyice gürültüden uzakta oluyorsunuz. Ve otelde de kimsenin kimseyle pek bir iletişimi olmuyor. Tam kafa dinlemelik, aileyle gitmelik mükemmel bir yerdi. Güzel bir uygulama oteliydi. Evet teşekkür ediyoruz buradan hepsine. Sonra gittiğimiz vakit ziyareti ilk nereden biz başlamıştık? Hapishaneden başladık değil mi Dilşat? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? İstersen biraz hapishaneden bahsedelim dinleyenlere. Belki gitmeyenler varsa. Ya da gitmeyi planlayanlar evet. Varsa. Kipmeyi planlayanlar varsa şimdi orası Sinop cezaevi şu anda müze dedik ya müze çok cüze bir giriş ücreti var 5 TL gibi bir şey ha bu ücreti niye alıyorlar onu da bilmiyorum ama çünkü oranın bir bakımsız havası vardı yani ben öyle düşündüm sen ne düşünüyorsun bu konuda. Yani evet bence de tamam 5 lira gerçekten çok cüzi bir miktar ama eğer bir yeri müzeleştiriyorsan ve bu senin şehrinin turizmine katkı sağlayan bir yerse gelen herkes burayı gezmeye geliyorsa ya biraz önem vermelisin. Eğer sen orayı müzeleştirdiysen giren insanlar gezen insanlar nerede neyi gezdiğinin biraz farkında olmalı. ya Benim bir müzeden beklentim şudur. Girdiğim bütün koridorlarda, odalarda gerek seslendirmeler, gerek yazılar, broşürler vesaireler yardımıyla e, oradaki yaşanmışlıkları öğrenebilmeliyim. Ya yani bu konularda bir, ben çok eksik gördüm. Bir rehber olmalıydı değil mi? Bu Biz böyle kendi başımızda dolaştık. Ne gördüysek kendimizce anlamlandırmaya çalıştık. Yani aslında illa bir rehbere de gerek yok tabii ki. Biz neticede dediğin gibi traveler olarak gittiğimiz <gülüyor> evet. için... Öyle şeylere pek girmedik ama yani rehberle gelenler de olabilir ama hadi diyelim ki rehbersiz geldin. En azından ben bir koğuşa girdiğim zaman o koğuşta kimler kalmış, neler olmuş, niye oraya girmişler? ya Bunları görebilmeliyim. Ya bu konularda ben biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Evet yani biraz tabi tabelalar vardı ama açıklayıcı bilgiler daha fazla olabilirdi. Bir de şu var orasının anlamı farklı. Oraya girdiğim vakit hiçbir şeyin farkında olmayan, İnsan dahi olsan o duvarların arasına girip özgürlüğün ne demek olduğunu hani anlayarak giriyorsun. Bazı anılar canlanıyor gözünde bilmiyorum. E, bunu daha iyi yansıtabilirlerdi. Ama orada şey güzeldi değil mi Dişat? Benim ilgimi çeken içeriye girmeden önce dut ağacı vardı. Hani bir mahkumun özgürlük için ektiği dut ağacı vardı. O ağaç orada duruyor. O çok güzeldi. Hatta fotoğraflarda çekildik onun yanında. Avluda olan büyük bir ağacımız daha vardı. O da güzeldi. Evet benim de gerçekten mahkumlar umut olsun diye o dikilen dut ağacının kesilmemiş olması çok güzel bir detay. Ee, ha bir de benim hoşuma giden tamam işte bakımsız bilgisiz vesaire dedik ama... Allah razı olsun bir Sabahattin Ali koğuşu yapmışlar değil mi anne? <gülüyor> evet ya o koğuşta da mesela biz orası biraz hareketli. Ses şeyleri vardı mesela seslendirme, Sabahattin Ali'nin şiirlerini, seslendirildiği şarkılar falan vardı ama koğuşta benim dikkatimi şu çekti. Sabahattin Ali'nin fotoğrafı vardı hani tabii ki bir iki küçük eşya vardı ama duvarda aslı olan bağlama hatırlıyorsun değil mi? Evet canım şey cezaevlerinin vazgeçilmezi. <gülüyor> i̇şte ama bu cezaevlerinin vazgeçilmezi mi yoksa Sebahattin Ali bağlama çalabiliyor muydu? Gerçekten orada en azından bu sorunun cevabını alabilmek için biriyle muhatap olmak istedim ben. Yani hiç duymadım ben sen duydun mu yavrum Sebahattin Ali'nin bu şairliğinin yanında bağlama çalabildiğini ya da çaldığını ben duymadım bilmiyorum. Öyle bir bilgi varsa eğer bir dahaki podcastimizde mesela dinleyenlerimizden birisi bu konuda bilgisi varsa lütfen bizimle paylaşabilir mi ben ciddi ettim bu konuyu. Yani evet benim de bir fikrim yok bu konu hakkında. Ya şimdi bizde de biraz var tamam adamlara söylüyoruz hani bilgi vermediğiniz falan filan da. E oraya gideceksin kardeşim sen de bir bak sabahın elinin bağlama çalma gibi bir yetisi var mıymış. Bak i̇şte o da ama. bizim eksiğimiz olsun diye. Hayır canım baktık. Ben bunu eksik olarak kabul etmiyorum. Yani ...baktığım bilgilerden hiç karşıma çıkmadığı için... ...acaba bu çok özel bir bilgi midir diye soruyorum. Neden bağlamayı çok dikkate aldım? Ve bağlama önemli çünkü bizim kültürümüzde. Ben de çok severim. Hele hele divan bağlamanın sesine ben aşığımdır. Yani bunu da biliyorsun sen. E o yüzden bu benim için bir ayrıntıydı ama... ...şunu da söyleyeceğim konuyu çok uzatmadan. Orada evet güzel şeyler de yok muydu? Vardı mesela Sebahattin Ali'nin koğuşunun yanındaki değil mi... ...duvara asılı olan megafon vardı. Patlak da olsa. Ah, orada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oradan e, çok güzel şarkılar dinledim. Kendim için oturdum. Bankta birlikte oturmuştuk ağaca karşı hatta. Sonradan hepimizin bildiği Sezen Aksu'nun Çocuklar gibi isimli şarkısını orada ne kadar keyifle dinledik değil mi? O çok güzel bir anıydı benim için. Evet, Sabahattin'in güzel bir şiiridir. Evet, onu hatta ben çok şiir okuyamam ama bu konuşmanın sonunda ondan 1 iki satır söylemek isterim. Sözün şiirlerin mükemmelidir, senden başkasını seven delidir, yüzün çiçeklerin en güzelidir, gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın edin, bir gün ağlayalım, bir gün gülelim, sevişen yaramaz çocuklar gibi. Peki, Sinop'ta sadece cezaevine mi gittik? Gezilmesi gereken yerlerden de hemen kısaca bir bahsetmek istiyorum. Tatlıca şelaleleri bayağı meşhur. İnce burundaki fener Türkiye'nin en kuzey noktasıydı değil mi anneciğim? Evet evet öyle bir özelliği var. Sonrasında Sinop Kalesi, İnaltı Mağarası vesaire gibi işte bir de meşhur Diyojen heykeli. Evet gölge etme Başka ihsan <gülüyor> Ama ya ben ciddi kalamıyorum o lafı duyunca bilmiyorum şimdi niye böyle oluyor ama. Belki de ciddi kalamadığımız için de gölgeli bir fotoğraf çekindik değil mi dişat o heykelin karşısında? <gülüyor> evet anneciğim gerçekten çok komik olmuştu bizim için. Güzeldi. Ee, gitmek isteyen için şöyle ufak bir tavsiye vermek istiyorum. Eğer arabayla gitmeyecekseniz gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle. Yani çok net bir şekilde söyledim bunu. Çünkü İnceburun'a gitmek için kesinlikle bir toplu taşıma kullanamıyorsunuz. Aynı şekilde tatlıca şelalelerine gitmek isterseniz de toplu taşıma yok. Sadece tatlıcanın olduğu yere kadar gidebiliyorsunuz ve sonrasında şelaleye ulaşmak için yaklaşık 20 kilometre kadar yol gitmeniz gerekiyor. Evet ama biz de bu ulaşım yerlerine gitmek için oradaki bir taksici esnaf abimiz vardı sağ olsun. Buradan selam olsun kendisine. İsmini hatırlayamıyorum ama sağ olsun bizim çok kahramızı çekti. Teşekkür ederiz. Evet o taksiciyle tanışmamızı da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi şöyle bir şey vardır. Ben navigasyonla hareket edip navigasyonda nereyi görürsem işte sonra onun puanlamasına bakarak nerede yemek yiyeceğime vesaire karar veririm genelde. Farklı bir yere gittiğim zaman. Ee, ama annem pek güvenmiyor böyle şeylere. Yani güvense bile emin. Niyet kuvvetlerinden birilerine <gülüyor> sormadan e, aslında inanmıyor nerenin güvenli olduğunu. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. E, Sinop'taki o meşhur aşıklar sahili miydi doğru Neydi annem? Evet. E, aşıklar sahilinde şimdi işte publar, mekanlar bilmem ne. Hepsinin ortasında bir tane de narkotik şube var. <gülüyor> evet gördüğüm anda gözlerimde ışıklar <gülüyor> belirdi hemen. E, akşam indik deli gibi yağmur yağıyor. Şimdi şehirde trafik ışığı yok. Sokak aydınlatması da yok şehirde. Felaket karanlık. karanlık bir şehir. Hani ne yapacağımızı bilemedik. Adam akıl hiçbir yer görünmüyor falan. Annemdeki dur Dilşat dedi bir hani yemek yiyeceğiz. Soralım. Girdi emniyetin için işte. Kolay gelsin memur bey bilmem ne. Buralarda güvenli yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı? <gülüyor> ya soruya bakar mısınız? Yani... Ama Yok böyle bir şey. <gülüyor> Oradaki polis memurlarının hepsinin gözleri nasıl açıldı <gülüyor> ve ciddiyetli hepsi birden ayağa kalktı. Güvenli deyince üstlerine alındılar ama. Ya işte sonrasında bize söyledikleri yere gittik. Yemeğimizi yedik. Neyse tabii annem asla güvenli bir şeyler bulmaktan vazgeçmediği için. Bu sefer hesabı öderken adama soruyor. Güvenli bir şekilde bizim aklimana gidebileceğimiz bir taksi şey biliyor musunuz? <gülüyor> bir de orada şey yapıyor. Yani teyit ediyor güvenli oldun diyor ki. Biz zaten buraya da emniyetteki arkadaşlar burayı tavsiye etti, o yüzden geldik ama işi de sağlam alıyor. <gülüyor> ne kadar annesel bir yaklaşım ama bunu ne yapabilirim yani. Tabii ki bilmediğim yerde öncelikli ben e, güvenliği soracağım yani. Ya yani şimdi bir de şöyle bir şey var zaten sırtımızda koca koca sırt çantalarımız, biz buranın yabancı siz diye bağırıyoruz. Videosunda böyle ülke iki tavşan gibi böyle güvenlik güvenli bir yer arıyoruz. <gülüyor> Yani ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Güvenli bir şekilde gittik aklıma Evet da, kesinlikle <gülüyor> evet teşekkür ediyorum ben tekrar teşekkür ediyorum buradan hepsine. Evet annem her ne kadar e, emniyet güçlerine sormaktan vazgeçmese de ben e, navigasyon kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Ve özellikle de tanımadığınız bir şehre gittiğiniz zaman navigasyon sizin hayatınızı kurtaran bir şey. Ve bunları da tabii ki telefonla yapıyoruz. En çok yürüme navigasyonu kullandığım için de bunu söylemem gerekiyor. Yürüme navigasyonunda ben Google Maps'in üzerine navigasyon görmedim henüz. Apple haritaları da es geçmiyorsun sen. Ya tabii ki şimdi Apple haritaları es geçmemek lazım. Sürekli güncelleniyor ve en böyle çirkin arı sokaklarda bile düzgün çalışan bir harita. Ee, şimdi Apple haritalar demişken birkaç gün önce bir Apple event gerçekleşti değil evet, mi? Evet <gülüyor> kesinlikle biz bu konuda biraz üzüntülüyüz ama. Yani biraz değil ve bayağı bir üzüntülüyüz. Neden? Şimdi yani yeni ürünler tanıtıldı, fiyatlar ortaya çıktı vesaire ve biz cidden ve ailecek bir depresyona girdik. <gülüyor> ee, başta işte neyden bahsettiler? Apple Watch'u tanıttılar. Yani bir saat bu kadar mükemmel olabilirdi. Ben saat demeye utanıyorum artık. Çünkü yani düşünsene anne kolunda taşıdığın şey senin EKG'ni çekebiliyor. Ya böyle bir şey var mı ya? evet. Yani gerçekten harika bir site tanıttılar ve çok sevildiğinden de bahsedildi. Apple'a göre %97'lik bir müşteri memnuniyeti söz konusuymuş. Ben bu istatistiğin gerçekten doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü yani niye memnun olmayayım ki? <gülüyor> Adamlar yapmış yani. Ama şimdi şöyle bir şey var. Etkinliğin ardından Türkiye mağazası açıldığında fiyatları gördüğümüzde gerçekten ülkece bir şok yaşadık. Çünkü normalde yeni bir ürün çıktığında eski ürünler... ...fiyatına düşer yani indirime girer. Yani mantık gereği evet. Değil mi? Ama biz bütün mantık sınırlarını <gülüyor> zorladık ve... E, ...indirime giren ürünlerin hepsi yaklaşık olarak yüzde elli Ya Buna şöyle bir örnek verelim. iPhone 7'ler önceden 4199 Türk lirası iken... ...şu an 4999 Türk lirası. Yani ciddi bir zam söz konusu. E, yani gerçekten artık el yakıyor bile denmeyecek kadar pahalı... Bir de şöyle bir şey var. Yeni ürünlerin isimleri. Yani şimdi biz bunları nasıl telaffuz edeceğiz? Bugün hep bu telaffuzdan dert yanıyorum ama. Şimdi yeni tanıtılan ürünlerin isimlerine baktığımız zaman. Şimdi iPhone XS, iPhone XX Max, <gülüyor> iPhone XR. İlk seferde böyle telaffuz ettik. Ama bunun değişik varyasyonları olabilir değil mi? Mesela ben iPhone XS diyebilirim. iPhone XS Max diyebilirim iPhone XR diyebilirim. Değil mi? Hatta daha da abartıp bak bir yerde görmüştük hani ne almışlardı, Hype geldi. Evet, Hype <gülüyor> 10. Hatta böyle evet, tepki niyetine ne diyebilirim buna? Hype bile diyebilirim. Ee, tabii buna işin şakası. Evet. Ama biz şunu düşünelim. Ben cidden çarpıcı özelliklerin geldiğini düşünüyorum. Özellikle Apple Watch'lara. bizim bir sağlıkçı gözüyle bakar mısın? Yeni Apple Watch'larda seni en çok ne etkiledi? Ne mutlu etti seni? Ben bunu şöyle düşünüyorum. EKG çekimi vardı orada dinledik çünkü. E bu çok Bence güzel bir ayrıntı neden kolunda mesela saatim var o anda kalbinin ritminde bir sıkıntılar hissediyorsun ve anında o düğmeye basarak kalbinin ritmini gösteren bir görüntü alıyorsun ve bu eğer sıkıntıysa senin sıkıntılı bir durumun varsa senin o anda seçtiğin önceden seçtiğin kişilere bilgi gönderimi olabiliyor. Gerekirse 112 bizim ülkemizdeki acil çağrı sağlık alanındaki 112'yi arayabiliyorlar bu güvenlik için gayet güzel bir şey yani niye kötü düşünelim ki adamlar yapmışlar. Bunu ben biraz daha anne olarak yorumlayacağım sanırım. Geçenlerde Apple ürünlerinin pahalılığıyla ilgili bir yazı okumuştum internette bilmiyorum. Belki sen de denk gelmişsindir. Bir uzman şöyle söylüyor. Eğer biz olaya işte 5000 dolar olarak bakarsak, 7000 dolar olarak bakarsak bu bizi çok üzecektir ve depresyona gireceğiz. Ama birim olarak yola çıktığımızı varsayalım dedi. Çok güzel anlatmıştı adam. Diyelim ki örnek veriyor adam. Amerika'da yaşayan bir kişi maaşını birim olarak... E, 3000 birim maaş alıyor. Apple ürünü onun maaşından 500 birim olarak harcayacak bir nitelikte, onu harcayarak ona sahip olabilecek. E ben Türk vatandaş olarak diyorum ki ben yıllarım memuruyum. Maaşım kaç birim? Mesela 5 bin birim maaşım. E Apple ürünleri benim maaşıma kaç birim olarak denk geliyor işte? 8 bin, 9 bin. E ben bunu birim olarak karşılayamayacağım demektir bu. Bunu böyle algılamak varken tutup ne yapıyorlar internette? Böbreğimi satsam olmaz, dalağımı satsam olmaz, yok şuramı kullansam. Bu kadar basitleşmeye gerek var mı ya? Niye organlarımı satayım ki arkadaşım ya? <gülüyor> Yani olaya biraz mentalite, biraz yani birim ya birim. Bunun ismini dolar demezsin, birim dersin. Yani alamıyorsan da evet ya arkadaşım alamıyorum diye. Olay sadece burada o Apple Watch'u kullanmak, almak değil ki. Ben eğer bir ülke olarak teknolojide, bilimde, ilimde ileri gitmekse benim amacım. Ya adamlar EKG'yi yapmışlar ya. Ben de bunun neresindeyim acaba? Neyi nasıl yapabilirim düşünmek yerine ben niye böbreğimi satayım değil mi yavrum? Sen ne diyorsun bu konuda? Yani evet ki zaten hani. Böbreğini satsan da alamayacağım fiyatlar <gülüyor> Kimseye satamam böbreğimi kusura bakmasınlar. Sağlık apayrı bir durum. Değil mi? Böbrek önemli. Ee, yani bir de şöyle bir şey var. Cidden biz hep Türk halkı olarak böyle şeyler düşünüyoruz. İşte ne dedik? EKG çekebiliyor olması muazzam bir şey. Ben de Twitter'da gördüm. Biri yazmış ki ne güzel işte alırım otobüste yaşlıların EKG'sini çeker para kazanırım. Vay yani yavrum vay. Yani biz böyle düşünüyoruz ama adamlar işin argesini düşünüyor. E biz de... Hani yerli ve milli bir şeyler yapmak istiyorsak artık biraz işin argesine inmeliyiz. Kafamızı böbreğimizi satarsak alabilir miyiz'e yormaktan ziyade gerçekten çok haklısın. Hani işin teknolojisine yormalıyız. Evet bu da sanki bizim kimse yanlış anlamasın bu konuda da. Yabancı hayranlığı ya da başka bir şey değil. Bunu böyle düşünen anlını karışlarım. O ayrı bir konu. <gülüyor> o yüzden de yani böbrek değil de onlar bizden alsın desinler ya böbreğimi satacağım diye. Yani biraz işe böyle bakalım. Neyse anneciğim bunlar... Çok derin mevzular. Bunları bilahire konuşuruz. Bilahire konuşalım ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Teknoloji demek benim algıladığım e, şekilde sadece sosyal medyayı kullanmak değil. E, teknoloji demek benim gezimde, yavrumla yaptığım gezimde o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindiğimiz fotoğraflar, gideceğimiz yerlere e, nasıl gideceğimi anlatan bir teknoloji. Ha bu teknolojide de benim tercihen seçtiğim Malzemeler vardır. E, benim elimdeki malzeme de bunun için beni mutlu eden bir aygıt. O yüzden de bunu anlatma gereği duydum. Yoksa ben kimsenin ne sözcüsüyüm ne de bir başka bir şey. Ama teknolojiyi lütfen konuşurken böbreğimizi, dalağımızı işin içine katmayalım. Komik oluyoruz çünkü. <gülüyor> evet son olarak da artık şunu eklemek istiyorum. Evet pahalılığı canımızı sıkıyor dedik ve... Haklı olarak ikinci el satanlar da hemen fiyatları o kadar arttırdı ki. Çok fazla evet. Ya ben çok ikinci el ürünü almayı seven bir insan değilim ama yani sıfırını alamayacağın zaman mecbur ikinci ele yöneliyorsun. Artık ikinci eller de çok pahalı. Yani bu ekonomimizin toparlanması gerekiyor ki atılan adımlar da var. İnşallah toparlıyoruz ama bu atılan adımlar arasında benim dikkatimi en çok çeken şey şu oldu. Master öğrencilerinin Amerika'ya gönderilmemesi kararı alınmış anneciğim. Ya. Duymuş muydun bunu? Duymadım onu. Neden? Evet ben de bunu dün gördüm galiba ya internette Twitter'da gezerken. Gerçekten çok üzüldüm. Ee, şöyle bir açıklama yapmışlar. ABD'ye yılda 35 milyon dolar ödüyormuşuz yüksek lisans ve doktor öğrencileri için. Hmm. Ve bunu çok real bir rakam olarak görmediklerini, öğrencilerin de rasyonel bir gelişim göstermediklerini hmm. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de yüklendiği bu vebali ekonomik olarak artık kaldıramayacağını söylemişler. Kim söylemiş? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran bu açıklamaları yapmış. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Hani bunu şu andaki izlenilen politikalar gereği bir yerde haklı olarak görüyorum. Ama bunun yerine alternatif international bilgisi faydalı olacak bir yer var mı? Ee, şöyle karar alınmış. Amerika Birleşik Devletleri yerine artık hiç göndermeyeceğiz değil tabii ki ama şöyle demişler artık Amerika'ya değil de Avrupa'ya ve Uzak Doğu'ya yönlendireceğiz öğrencilerimizi demişler. Tamam tabii ki her şey Amerika değil. Öyle Ama sorayım. artık master'ı yakın olan bir öğrenci olarak nitelendireyim kendimi. Böyle süreçleri yakın olan bir öğrenci olarak... ...benim buradan masraf kısılması biraz üzdü beni. Çünkü şimdi artık sadece bunda değil... ...geçenlerde bir arkadaş söyledi. Erasmus öğrencilerinin de e, bütçeleri biraz kısılmış. Artık eskisi kadar fazla gönderilmeyecekmiş. Dedim hani 40 yılın başı doğru bir karar vermişim. Hani şanslı olduğum bir yer var. Ben iyi dönemde Erasmus'a gitmişim. Geçen yıl, Şubat... Yok ne zaman gittim ben? Geçen yıl Eylül'de, Eylül'de. gittim. Şubat'a kadar Erasmus'taydım. Ya şimdi yurt dışında eğitim neden önemli? Bir, dünya görüşün gerçekten çok değişiyor. Gelişiyor. İki, özellikle mühendislik dağlarında ya da temel bilimlerde okuyorsan adamların gerçekten teknik okullarının var eğitim çok çok farklı. Bunu bir hissediyorsun. O disiplini görüyorsun. Bakan yardımcımız açıklama yaptığında öğrencinin rasyonel bir şekilde gelişmediğini söylemiş. Ama tabii ya bunu bilemeyiz. Bu öğrenciden öğrenciye de değişir. Eğitim görmek üzere gittiği kurumdan kuruma da değişen bir şey. Ya yani ben eğitim alanında ve ge alanında yapılan ekonomik kısıtlamalar beni üzüyor. Ama tabii ki ülke olarak bir kriz için ve bunu en kısa zamanda toplamaya çalışıyoruz. Ki umarız da en kısa zamanda toplarız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok güçlü bir devlet. Öyle tabii ki. Yani en kısa zamanda da bunun üstesinden geliriz umarım diyorum ama gerçekten benim çok moralim bozuldu anneciğim. Ya öyle diyelim ama tabii ki haklısın moralinin bozulmasına da. Bunlar da bizim için birer... Kamçı olsun ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkması için gerekli olan çalışmaları bir şekilde yapacağızdır. Güveniyorum, inanıyorum. Evet yavrucuğum ne diyelim? Bugünkü konularımızı da epey işledik. Evet yani benim gerçekten çok moralim bozu. Ben biraz depresyona gireceğim. Şu köşede oturup ağlamak istiyorum. Bitirsek mi ne yapsak? Olur sen o köşede ağla. Ben sana mendil getireyim. Ben de hatta Sebahattin Ali'nin okumaya çalıştığım şiirinin şarkı bulmuş halini minik serçeden dinleyeceğim çocuklar gibi. O zaman benim gidip ağlamam gerekiyor. Burada kapatıyoruz. Haftaya pazar günü tekrar görüşmek üzere. Yine bu haftada olduğu gibi Konuşmamızı istediğiniz konular oldukça bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde ya da yorum yapmak istediğiniz zaman lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Yorumlarınız bizim için çok önemli. E, bu konuda ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen iki satırda olsa yazın. Yani yazmaktan geri durmayın. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi gerçekten yazılı olarak görmek istiyoruz. O zaman ne diyelim? Bu konuları da tekrar bilahare konuşuruz anneciğim. Evet bilahare. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.